Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, oyun içinde oyun programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta konumuz Tunay Ece. Hoş geldin Tunay. Hoş bulduk, teşekkürler. Tunay ile birlikte e, oyun evini konuşacağız. Oyun evi. E, Oyunla ilgili bir kurum. Aslında bütün detayları Tunay'dan dinlemek istiyorum bu hafta. Aynı zamanda Tunay e, akıl oyunları ekibinde de yer alıyor. E, Tunay bize kısaca oyun evinden bahseder misin? Tun, oyun evi nedir? Ne iş yapar? Oyun evi ne iş yapar? Oyun evi e, oyun tasarlayan bir şirket. Kısaca bunu söyleyebilirim. Bu oyunlar ama masaüstü ya da bilgisayar oyunlarından ziyade gerçek hayatta oynanabilen, ve gerçek insanlarla oynanabilen oyunlar tasarlıyoruz Bunu kim için yapıyoruz? Bunu farklı sektörden birçok şirket için oyunlar tasarlıyoruz Onların çalışanları için Ve çalışanların motivasyonunu arttırmak için Ya da takım ruhunu arttırmak için Ya da daha stratejik düşünmelerini sağlamak için Oyunlar tasarlıyoruz Ve ekibe göre, zamana göre, sayıya göre tasarladığımız oyunları da Türkiye'nin farklı birçok noktasında uyguluyoruz Peki bu oyunlardan örnekler verebilir miyiz? Ben web sitenize baktım. İlginç oyunlar var. İsimleriyle de, açıklamalarıyla da işte bomba, Atlantis'in esrarı, enigma, define adası, katil kim, casus avı, amnezya, labirent, altına hücum, puzzle kazino, tasarlı, üret, yarıştır gibi oldukça ilginç başlıklarınız var. Takım elbiseli, kravatlı insanları bu oyunlara nasıl oynatıyorsunuz, nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Aslında başlangıçta şunu söylemek isterim ki. Bu oyunlar yani taslak oyunlarımız var böyle taslak senaryolarımız var ama oyun evinin asıl işi şu biz gidiyoruz müşterimizi dinliyoruz onun ihtiyacı olan e, çalışanlarının eğitim durumu kadın erkek oranı yaş oranına bağlı olarak ve beklentilerine bağlı olarak onlar için özel oyunlar tasarlıyoruz biraz e, terslik yapıyoruz diyebiliriz. Hı hı. Burada ama yine de hani bahsettiğiniz başlıklardaki oyunlar da hani bizim çok sıklıkla uyguladığımız oyunlar. Ee, bomba bir, benim ilgimi çekti. Evet mesela. mesela bomba için şunu söyleyebilirim. Bunu bir şirkete yaptığımızda şöyle uyguluyoruz. Şirketteki üst düzey müdürleri alıyoruz. Bir salona topluyoruz. Onları katılımcılar gelmeden önce e, salonda sahneye alıyoruz. Ellerini, kollarını ve gözlerini bağlıyoruz ve altlarına birer bomba yerleştiriyoruz. Gerçek, gerçek bomba. bir bomba düzeneği diyebiliriz. İçinde sadece torpil var, zaman ayarlı, üzerinde yedi farklı renkte kablo var. Ve ekiplere şunu söylüyoruz. Müdürlerinizi rehin aldık, onları kurtarın. Genelde Amaç onlar basit. sadece seviniyorlar ve bir kenara çekiliyorlar ama... <gülüyor> tabii... Müdürlerini kurtarmıyorlar diyorsun. Evet, şöyle oluyor. Bu üç saniye sürüyor. Üç saniye sonra onlar gerçek hayatı tekrar hatırlayıp müdürlerini kurtarmak için canla başla çalışıyorlar. Evet. <gülüyor> Müdürlerinin gözüne girmek için aslında iyi bir vesile olabilir. Evet, evet. evet. Peki bu mesela bu bomba oyunu üzerinden gidelim. Bu oyunla birlikte katılımcılar neler kazanıyorlar? Şunu söyleyebilirim. Özellikle bomba oyunu için dediğim gibi bombalar zaman ayarlı bombalar. Belli bir süre tayin ediyoruz öncesinde genelde 90 dakika ya da 2 saat ve oyun başladığında süre de başlıyor ve bombaların üzerindeki e, zaman geriye doğru sayıyor. Burada sıfır olduğunda zaten kendiliğinden patlıyor. Dolayısıyla ekipler hem zamana karşı yarışıyorlar aynı zamanda diğer ekiplere karşı da yarışıyorlar. Evet. Yani burada çok iyi bir takım ruhu, çok iyi... E, İş bölümü yapmaları gerekiyor. Özellikle de e, ekibin çok iyi iş bölümü yapması gerekiyor bu tür oyunlarda. Ama inanılmaz keyifli bir oyun. Finali hmm. olağanüstü. Bazıları kurtarabiliyor, kimileri kurtaramıyor. Patlayanlar oluyor, kurtulanlar oluyor. Genellikle birden çok... Patlama nasıl oluyor onu merak ettim. Patlama içinde aslında küçükken hani patlattığımız torpilleri kullanıyoruz. Öncesinde bir sis bulutu oluşuyor ve sonrasında bir küçük bir Müdürlerin altında oluyor. patlamıyor değil mi bu tam olarak? Tam olarak orada patlıyor. Orada patlıyor. Evet. Bu oyunu belki Pakistan'da, Afganistan'da çok tutabilir. Evet. Orada zaten oynanıyor. <gülüyor> Fazlasıyla oynanıyor. Evet. Diğer oyunlardan da biraz bahsedebiliriz. Mesela Olan Şüpheliler yine benim ilgimi çekti. Olan Şüpheliler de bizim son 2-3 yıldır çok sıklıkla uyguladığımız bir oyun. Burada bir senaryo geliştiriyoruz. Aslında çok klasik bizim tanıdığımız bir senaryo bu. Katil kim senaryosu bir tür. Genellikle şöyle oluyor. Şirketin genel müdürü bir cinayete kurban gidiyor. Ve şüpheliler de onun altındaki genelde üst düzey yöneticiler oluyor. Her şirket için farklı bir senaryo kurguluyoruz. Ee, bu, ve bu direktörler yani şüpheliler de geliyor. Bir tiyatral yetenek de gösteriyorlar orada ki o kısmını görmenizi isterdim. Çok keyifle geçiyor. Evet. Ee, ve sonrasında ekipler cinayeti aydınlatmaya çalışıyorlar. Biz başlangıçta onları çok küçük cinayetle ilgili bir sunum yapıyoruz. Küçük ipuçları veriyoruz. Sonrasında bunlar bir otel içinde diyelim görgü tanıkları oluyor. İşte aşçı, bahçaban, kat görevlisi, otopark görevlisi, resepsiyoncu vesaire vesaire. Bunları gidip sorguluyorlar. Onlardan bir takım cinayetle ilgili bilgiler alıyorlar. Sonra gidiyorlar cinayet masasından parmak izi raporları alıyorlar. Ee, DNA testleriyle ilgili raporlar alıyorlar. Ölüm raporlarını tutanaklarını alıyorlar ve sonrasında bütün ipuçları önlerinde oluyor. Ve oturup bir senaryo kurgulayarak Ekip olarak cinayetin nasıl işlendiğini, kim tarafından işlendiğini, kim ya da kimler diyeyim daha doğrusu nasıl planlandığını ve uygulamanın nasıl yapıldığını anlatıyorlar bir sunumla. Ee, sonunda da maktul genel müdür geliyor ve e, kazanan ekibe ödülünü veriyor ve katiliyle de baş başa bırakıyoruz onu. Evet. Ee, benim aklıma burada e, şu geldi. E, şimdi oyun evi olarak tabii yıllardır bu işi yaptığınız için artık her oyunda e, kabaca neler olacağını... Öngörüp ona göre hareket edebiliyorsunuz. Bir tecrübeniz var. Ee, i̇lk bu işe başlarken bir sosyal cesaret gerektiriyor olması lazım. Ee, yani hiç şöyle düşündünüz mü? Yani e, acaba nasıl tepki verirler? Bu çok riskli bir iş. E, rezil olmayalım gibisinden. Şunu söyleyebilirim. Bizim... Çok fazla kaygımız yoktu doğrusu ama e, bu işi yaptıracak olan ilk firma biraz tedirgindi doğrusu. <gülüyor> Çünkü bu iş aslında yurt dışında çok uzun yıllardır uygulanıyor. Bir sürü iyi örneği var. E, çok farklı uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalardan tecrübe edinen var mı Oyun Evi'nde? E, şöyle söyleyeyim. Ben ve ortam ki ortam asıl kurucusudur Oyun Evi'nin... E, aslında tam olarak bu işi yapmak için kurduğumuz bir şirket değildi bu. Biraz biz e, tesadüflediğim, biraz da ilgilendiğimiz bir konu olduğu için bu işe bulaştık diyebiliriz. Farklı işler yapıyorduk her ikimiz de. E, böyle bir talep geldiğinde bir şirketten biz de oturup bunu yapabileceğimizi düşündük. E, böyle bir şey tasarladık. Hani O, o şirketin de hani cesaretini burada tekrar... Altını çizmek lazım sonrasında bunu uyguladık ama yine de bu işi oyun evini bu tarafında işin bu tarafında görmeyi çok hayal etmiyorduk doğrusu sonrasında peş peşe bir sürü iş gelmeye başladı bir sürü şirket bizi aramaya başladı yani böyle bir açık olduğunu fark ettik bizde. Ee, İşi ilk yapıyor olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Sizi hani e, kıyaslayabilecekleri başka bir şirket yok. Ama bunun dışında hatta fiyatlandırma içinde bir kıstasınız Hı. yok. Siz aslında bir... E, Orijinal bir iş. Bir iş oluşturuyorsunuz ve her şeyin aslında standartlarını siz belirliyorsunuz. Tabii Başta zamanla, tekel o zaman. Hı. Evet bir tür e, tekel denebilir. E, ama bizim uygulama sayımız arttıkça gerçekten biz de çok şey öğrendik. Çok fazla şey gözlemledik. Hani ilk yaptığımız, ilk yıl yaptığımız işlere bakıyoruz ve uygulama şekillerine daha doğrusu şunu söyleyeyim. O oyunları hazırlamak için sarf ettiğimiz enerjiye bakıyoruz. Bir de dönüp bugün baktığımızda çok daha hızlı halledebiliyoruz işlerimizi. Şirketler nasıl beklentilerle geliyorlar? Mesela alın bizim elemanlarımızı daha zeki yapın, daha iyi bir takım olsunlar. Ya da ne bekliyorlar, ne buluyorlar? Bunu söyleyen şirketlere şunu söylüyorum. O eğitim ya da o aktivite O oyun bizde yok <gülüyor> Böyle yani, bir oyun hani yok Bir oyun oynatıp bir, bir hafta e, aktivite Yaptırıp birilerini daha zeki yapmak Birilerini işte çok daha iyi takım Çalışmasına uyumlu hale getirmek Veya onun daha önceki Bütün o e, iletişimle ilgili Problemlerini halletmek yani Bu tek seferde Tek eğitimle yapılabilecek bir şey değil Bunu iddia eden başkaları varsa hani Onlara yönlendiriyoruz onları ama <gülüyor> Biz şunu söylüyoruz hani bir eğitim verdiğinizde buradan evet keyif alsınlar, şirketin özel olarak beklentileri olabilir, daha iyi bir ekip çalışması, daha stratejik düşünme. Biz onlara elimizden gelen her şeyi veriyoruz ama bu sonuçta katılımcıların bunu alıp e, almak isteyip istememeleriyle alakalı, buna açık olmalarıyla alakalı bir durum. Yani eğer ekip buna açıksa evet biz vermek için elimizden gelen her türlü hazırlığı yapıyoruz. Ama şuna da çok dikkat ediyoruz. Hani bu iş olabildiğince keyifli olsun. Katılanlar eğlensin. Çünkü insanlara eğlenirken bir şey anlatmak, bir şey vermek her zaman daha kolay oluyor. Evet. Peki e, bu yarışmalarınızın, bulmacalarınızın fizikselden ziyade daha zihinsel ağırlıklı sanırım. Doğru mu? Ya da değiştiriyor musunuz bunu hedef kitlenize göre? E, buradaki fiziksel aktivite maksimum belki koşar adım gitmek olabilir. Belki... İşin bir noktasında koşmak falan olabilir ama işte <gülüyor> takla atmak, tırmanmak vesaire gibi şeyler benim de ortağımın da yapamadığı şeyler. Dolayısıyla biz de, kimse de, de yapamıyoruz evet. onları. Altından geçilmesi ama... gereken lazerler falan yok yani. Yok, yok. <gülüyor> ben ama... dedektif romanlarına benzettim biraz aslında çözme itibariyle ama James Bond'a varmıyorsunuz. Yok senin. hayır. Hı. Yani burada daha çok yaratıcı düşünen ekiplerin avantajlı olacağı, iyi e, ekip çalışması yapan ekiplerin avantajlı olacağı... E, Biraz farklı düşünebilmeyi bilen insanların ön plana çıkacağı oyunlar tasarlıyoruz. Yani daha iyi hayal gücüyle, daha iyi bir ekip çalışmasıyla, daha iyi bir motivasyonla ve biraz da stratejik düşünmeyle e ekipler avantaj kazanabilsin istiyoruz. Yani o tür ekiplerin ön plana çıkacağı e senaryolar hazırlamaya çalışıyoruz evet. genellikle. Şimdi e Backstreet Game var sizin İstanbul çapında sadece şirketleri değil dışarıdan da. Üniversitelerden, internetten katılma açtınız. Oldukça ilginç bir organizasyon. Onu konuşacağız ama ondan önce Cem'in bizim için seçtiği bir şarkı var yine. Onu dinleyelim. Evet, Tiga'dan dinliyoruz. Far From Home. Altyazı <gülüyor> M.K. Listen to my friends When oh, they say It's destiny It's meant to be this way I found that they're right And now I see That all this time And I have the key So now I'm on a roll I got nothing but luck With a spring in my step As I strut down the block I see the poor stare And Merhabalar. Oyun içinde, oyunda tekrar birlikteyiz. Oyun evinden Tunay'la birlikteydik. Oyun evinin e, oyunlarından bahsediyorduk ve belki de en aralarında bize ilgi çekici geleni Backstreet Game. Tunay biraz bahseder misin? Nasıl bir şey bu? Backstreet Game, biz şöyle lanse ediyoruz genelde oyunu. Türkiye'nin en büyük sokak oyunu, en büyük define hava diye. Ki gerçekten de öyle. Geçtiğimiz Mayıs ayında beşincisini düzenledik. Ee, şöyle bir uygulaması var 100 takım katılıyor yarışmaya 3'er kişiden sanırım 3'er kişiden oluşuyor takımlar Ve takım olmanın tek şartı 18 yaşından büyük olmak Ve her takımda karşı cinsten en az bir kişinin olması ee, Bu bir define avı Her yıl farklı bir semtte yapıyoruz bunu ee, Takımları da şöyle belirliyoruz 5 ee, Farklı şehirde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa gibi e, illerde üniversitelere gidiyoruz. Oradan takımlar seçiyoruz üniversiteleri temsilen. E, takımların 50'sini buradan seçiyoruz. Kalan 50 takımı da internet adresimiz var backstreetgame.com. Orada bir Edward Game'imiz var. Orada en iyi dereceyi yapan 50 takımı da oradan alıyoruz. Edward Game nasıl bir şey? O genellikle her yıl konsept neyse o konsepte uygun bir senaryo yazıyoruz ve Edward Game'de o konsept dahilinde bir senaryo oluyor. Ee, ve oradaki en iyi 50 dereceyi yapan takımı da alıyoruz ve sonuçta 100 takım finale geliyor. 100 takım e, bu sene Galata'da yarıştılar. Tabi bu takımlar 100 takım yaklaşık 1000 yani tam sayı veremeyeceğim belki şu an ama binlerce takım içinden seçiliyor. Ciddi bir katılımı var. Beşincisini düzenlediğimiz için artık bayağı insanlar bu aktiviteyi bekliyorlar. Takım sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? Takım için? sayısını arttırmayı düşünmüyoruz. Çünkü hani onun da sonu yok. Çünkü binlerce başvuru oluyor. Belli bir yerde sınırlamanız gerekiyor. Aslında bu sene 120 takım aldık. Konuk takımlar da vardı basından gelen sponsorlardan gelen takımlar da vardı. Ama arttırmayı düşünmüyoruz. Çünkü onu arttırmaya başlarsak sonu olmayacak Hı. ve belli bir noktada tutmaya çalışıyoruz. Hı. 300 kişi de hiç fena değil. O, o gün Türkiye'nin oynadığı oyun gibi bir şey olur yoksa. Evet Hı. evet evet. Biraz e, artabilir. Uygulaması da sonuçta çok zorlaşacaktır. Dolayısıyla biz o oyun kalitesini de bozmamak için e, ona da dikkat ediyoruz. Belli bir yerde sınırlandırmak lazım diye düşünüyoruz. Oyun nasıl oynanıyor? Benim kafamda tam henüz canlanmadı açıkçası. Bir define var ve onu mu bulmaya çalışıyorlar? Defineyi gösteriyoruz. Onlara anahtarı bulmasını istiyoruz. Evet, evet biraz farklı bir yöntem Evet anlıyorsun. biz e, güzel de ödüllerimiz var. Özellikle de üniversite öğrencileri için bence harika denebilecek bir e, ödülü var. Birinci takıma e, bir aylık interrail bileti veriyoruz. Her üç kişiye de artı 500 er euro da para veriyoruz. İkinci, Maceracı ruhlara uygun ödül. Evet. Hem interrail e, Avrupa'da e, trenle dolaşma bildiğim kadarıyla. Evet tam olarak bir ay sınırsız e, bilet veriyoruz. İkincilere PlayStation 3 veriyoruz. Ki o daha çok ilgi görüyor. Üçüncüleri de PSP veriyoruz. Dolayısıyla aslında hani gençlerin keyfine oyun keyfine uygun ödüller vermeye çalışıyoruz. Ve ödülleri sandıklara gömüyoruz ve herkes anahtarı bulmaya çalışıyor. Evet bir de her sene farklı senaryo olduğundan bahsettin. Mesela geçen senenin ya da önceki senenin senaryoları nedir? Aslında şöyle söyleyeyim. Bunu tam olarak iki, son iki yıldır yapmaya başladık. Çok belirgin olarak belli konseptler artık e, belirleyip onun üzerinden yırtıyoruz. Geçen sene iki noktaydı. Bu bir vampir senaryosuydu. E, bebek de gerçekleştirdik. Bu yılda e, kayıp semboldü. Onu da Galata'da gerçekleştirdik. Ve bu yılki e, konsepte biz üç farklı ...senaryoyu internet sistemimize koyduk ve katılımcıların oylamasıyla seçtik. Ee, önümüzdeki yılda aynı şekilde farklı alternatifler koyup katılımcıların tercihlerine bırakmayı planlıyoruz. Evet. Biraz da kuralları soracağım. Mesela bir gün içerisinde gerçekleşiyor sanırım. Belli sorular var, cevaplarını bul bulunmaya çalışıyor. Belli bir bölge dahil sınırları içerisinde kalınıyor. Hile yapmaya çalışan oyuncular oluyor mu ya da bunlar için ee, nasıl önlemler ya alıyorsunuz? Biz gerekli bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Ee, Yine bomba mı yerleştiriyorsunuz acaba hile yapanları? <gülüyor> Şunu yapıyoruz. Bölgeyi belirliyoruz. Zaten katılımcılara birer harita veriyoruz. Onun dışında oyun içinde ekiplerin birbirini takip etmesini ya da birbirlerinden kopya almalarını engellemek için bu bahsettiğim 100 ekipte ayrı bir root izliyorlar. Yani evet. 100 ekip içinde ayrı bir... Ee, Rota Hı. Rota belirliyoruz dolayısıyla ekiplerin birbirini takip etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor her ekip kendi rotasını tamamlamaya çalışıyor dolayısıyla o bizi birçok dertten kurtarıyor evet çok zahmetli bir şey 100 ekip içinde farklı bir rota hazırlamak ama sonuçta şey böyle bir iş yapıyorsanız oyunun iyi ilerlemesini orada herhangi bir e, hile ya da başka, evet için. Çok net açık olması gerekiyor Dolayısıyla biz her ekip için Ayrı bir rota belirliyoruz evet. ee, Daha önce katılmış bir ekip tekrar e, katılması mümkün mü? Katılıyor ee, Tamamına katılan Birkaç ekip tanıyorum Hatta tamamından kastım Yazları da güneyde yapmaya başladık Son iki yıldır Olimpos ve Alaçatı'da yaptık Onlara bile katılmış, yedisine birden katılmış ekipler var. Ve şampiyonluk elde edememiş ekipler bunlar. onlar? Ee, onlar edememiş ama bir ekip bu yıl ilk kez oldu, ikinci kez kazandı. Hmm, Ko e Koç Üniversitesi'nden bir ekip, ikinci kez katıldılar ve ikinci kez kazandılar. Cem sanırım sen de daha önce katıldın bu oyuna. Ee, evet. E Senin de gözlemlerin, eleştirilerin olabilir. Burada Tuna'yı bulmuşken ifade edebilirsin. <gülüyor> Beyoğlu'nda yapılan yarışmaya i̇yi katılmıştım İlk iyiydi galiba, Elkiydi. Elkiydi galiba. Hı hı. Çok iyi bir derece elde edememiştik O yüzden sordum biraz <gülüyor> önce Evet takımda organizasyon çok önemli Bunu söyleyebilirim Onun dışında Şöyle bir eleştiri getirebilirim Belli bir soruda takılınca Ciddi anlamda Geri düşünüyorsunuz Zaman, kaybediyorsunuz. Evet, zaman kaybediyorsunuz Diğer sorulardaki performansı O tek soru maalesef öldürebiliyor ben de şunu söyleyeyim, sizin katıldığınız ilk yıl Deep Divers diye bir ekip birinci olmuştu ve ilk sorularında bence o senenin en zor sorusuyla karşılaşmışlardı ve 40 dakika kaybetmişlerdi ama buna rağmen birinci oldular. <gülüyor> Diğerleri de yeterince zor sorular sanırım ki arada fark kapatma şansları oluyor Ya bu aslında bakış açısına bağlı Zaten bu oyunu bizim bireysel değil takım yapmamızın bir sebebi de bu Bazen bir şeye çok takılabilirsiniz Birden fazla farklı beyin bunu başka şekilde görebilir diye bunu takım haline getiriyoruz Sonuçta bir de motivasyonunuzu kaybetmemeniz için de takım olmanız önemli Bireysel motivasyonu yüksek tutmak daha zor bir şey sonuçta Evet ee, şunu da söylemek mümkün aslında... E, takımda... E... Bu tür zeka sorularına yatkın olan birinin ve e, hızlı adımlarla e, yürümeye e, yatkın olan birinin bulunmasında fayda var. Kesinlikle. He. Evet işin içinden özel tavsiyeler bir sonraki sene katılmak isteyenler için. Bir sonraki organizasyon ne zaman katılmak takip etmek isteyenler ee, için? Önümüzdeki yıl olacak çok büyük ihtimalle. Genellikle Mayıs ayında yapıyoruz. Mayıs ayının ilk haftaları ilk bir iki haftasında yapıyoruz. Evet. Bunu söyleyebilirim. Herkese açık mı? Herkese açık. Mı? 18, 18 yaş, yaş üzerindeki herkese açık. Evet. organizasyon. Adres olarak backstreetgame.com Ayrıca Oyun Evi'nin diğer aktiviteleri ve yine bu aktivite için Oyun Evi da ziyaret edebilir evet. dinleyicilerimiz. Tunay biraz senden bahsedelim. Hani Oldukça ilginç işlerle uğraşıyorsun. Bunlar zaten söyle ilk defa siz bunları hayata geçirdiniz. Nasıl böyle bir ilgi alanı oluştu? Ya da normalde zeka ve şans oyunlarıyla alakan nasıldı? Ee, ...şans oyunlarıyla aram her zaman iyi oldu diyebilirim yani işin o tarafıyla hep ilgili oldum. Ee, zeka oyunlarına gelince tamamen ortağımın sayesinde bu işe bulaştığımı söyleyebilirim. Siz de bir o. o zaman bunu söyleyebiliriz. Ee, evet gayet ee, kendisi Türk Bey'in takımının kaptanı çok uzun yıllar önce de hep yarışmacısı olarak katıldı. Bizi de bir şekilde zehirledi kendisi ve o gün bugündür kurtulamadık. Sonunda da artık bari <gülüyor> bu kadar ilgileniyoruz, bunu iş olarak yapalım dedik. Ee, oyun evi de yaklaşık 9 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Belli bir süreklilikte sağlanmış. Evet. Peki en çok oynamayı sevdiğin zeka ya da şans oyunu hangisi? Böyle bir soru sorsam En çok sevdiklerin de olabilir. Ya... Benim bu işi yaptığımı duyan insanlar genellikle özellikle de daha genç yaştakiler falan... ...hani çok fazla bilgisayar oyunlarına meraklı olabileceğimi falan varsayıyorlar ama... diyorlar? E, gerçekten elimi bile sürmüyorum diyebilirim. Hı hı. E, hayatımda sadece 5 dakika kadar PlayStation 3 oynadım. <gülüyor> ortağımın evindeki etrafım bu tür oyunları oynayan insanlarla dolu. Ve bana göre olmadığını bir kere daha anladım. Çok o tür... E, Masaüstü oyunları tercih ederim her zaman. Board Games gibi mi? Evet onları her zaman tercih ederim. Ben yani Daha insani, daha gerçek sosyal. geliyor bana. Daha sosyal bir tarafı var. E onun dışında şans oyunlarıyla da aramidir, Severim, takip ederim, ilgilenirim de. Ama dediğim gibi... Ben gerçek oyunları daha çok Masa tercih üstünde ediyorum. Kalıyorsun. Evet. Evet. üstünde kalıyorsun. Gerçek masanın üstünde kalıyorsun. Sizin ekibinizden aynı zamanda Akıl Oyunları Dergisi'nde de görev alıyorsun. Evet. Ee, akıl Oyunları Dergisi'nin eski yazarlarından Fatih Mehmet dördüncü... ...daha önce dergide sürdürdüğü yazıları artık kendi bloğunda sürdürüyor Aşk ve Akıl Oyunları üzerine oldukça ilginç yazılar. Biz de Cem'le programdan önce konuştuk. Hem edebi olarak, metin olarak hem de... Metnin sonunda sorduğu sorularla oldukça ilginç bulduk ee, Yazarımız biraz gizemli Kendisini sanırım bu programa çıkartamayacağız hiç Yaşlı ve huysuz adam olarak Satır aralarında kendisini tanıyabiliyoruz Yanılmıyorsam ee, Senin ekibinden olduğu için hani e, Sana sorabiliriz belki bu köşenin hikayesini ee, Fatih Mehmet Dördüncü Akıl Oyunları Dergisi'nde Yaklaşık 4-4,5 yıl kadar yazılarını yazdı Evet bahsettiğiniz gibi Yaşlı, aksi, huysuz bir adam ee, Uzun cümleler kuruyor ayrıca Evet beni de çok yoran, okuyanları <gülüyor> çok yoran uzun cümleler kuruyor. Ama yine ben de yine okuması de... kolay yazılar, çok uzun da değiller. ve yine de keyifli buluyorum Abi, yazılarını. Hı -hı. Ee, i̇çinde sorduğu bulmacaları da, mantık oyunlarını da, mantık sorularını da çok keyifli buluyorum. Çünkü o tür sorulara her yerden ulaşmak pek mümkün olmuyor maalesef. Ee, ortalıkta görünmemesi de tamamen yaşlılığından diyebiliriz. Evet. Bize ne de... kadar yaşlı elinde baston var mı? <gülüyor> Yıkucu verebilir misin? Yani ne kadar yaşlı onu ben de bilmiyorum. Hiç ama epey yaşlı, e, hey yaşlı <gülüyor> olduğunu yaşlı. biliyorum. E, unutmadan siteyi verelim isterseniz. Fatih Mehmet 4.com Evet Doğru mu, artık www.fatihmehmet4.com 'dan yazılarını yayınlıyor. Eski yazıları da artık orada var. Hı -hı. Ve ayda bir kere de yeni bir yazı ekliyor. E, yazısı içinde. Zeka soruları sorucu. içinde bakılabilir. Ee, bir örnek alabilir miyiz? O, bir Bütün yazıyı okumak mümkün olmasa da o zeka soruları. Evet o tane. çok sıkıcı olabilir. Bu son programımız olabilir sizin de. Ee, ama mesela benim yazılı. de hani çok sevdiğim türde sorular. Çünkü yani bunlar e, akılda taşınabilir. İşte araba sürerken çözebileceğiniz, yürürken çözebileceğiniz, yatarken çözebileceğiniz türde sorular. Onlardan bir tanesini sorabilirim hı hı. E, meraklısı da kuyu et Fatih Mehmet 4coma bunun cevabını atabilir. Soruyu soruyorum öyle bir sayı söyleyin ki bu sayıyı yazdığınızda burada parantez açıyorum ve rakamla değil yazıyla yazıyorsunuz bu sayıyı. İçindeki sesli ve sessiz harflerin sayısı eşit olmalı. Ve aynı sayının içinde aynı harf birden fazla kez kullanılmamalı. Yani bir sayı söyleyeceksiniz. Bunu yazdığınız zaman sesli ve sessiz harf sayısı eşit olacak. Ve aynı harf iki kez o sayının içinde tekrar etmeyecek. Evet. Bu şekildeki en küçük ve en büyük sayı nedir? Soru bu. İlk işte bana zor bir soru gibi geldi ama üzerine düşünmeye hak ediyor. Üzerinde biraz düşündüğünüzde o kadar da zor ve imkansız olmadığını göreceksiniz. Evet. Ee, dileyenler kendilerini kuyu et. Fatih Mehmet 4. koma mail atarak sınayabilirler. Ee, Tunay geldiğin için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Genelde böyle durumlarda olmuyor ama senden ümitliyim. Bu Aa, şunu söyleyebilirim. Bu programı yapmanızdan çok mutluyum bir şekilde... Ee, başladığınızdan beri takip etmeye çalışıyorum. Birilerinin böyle bir şeyle uğraştığını görmek yani bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü biz de çok fazla yapılmayan bir işle uğraştığımız için e, size de tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, biz ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için. Oyun içinde Oyun